Ken Tahir Büyük Körükçü Hoca vefat etti. Necmettin Erbakan'ın dava arkadaşlarından Büyük Körükçü Hoca 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rabbimin huzuruna şu Konya'da istiğfar edenlerin hepsinden daha çok istiğfarla varmak istiyorum diyorum. Konya'nın yetiştirdiği alimlerden biriydi. 86 yaşında vefat etti. Tahir Büyükkörükçü 1926 yılında Konya'da doğdu. Uzun yıllar vaizlik ve müftülük yaptı. İmanına dön, manana dön. Tahir Büyükkörükçü sen... hoca Erbakan'la birlikte milli görüş mücadelesi verdi. 1977 yılında Milli Selamet Partisi'nden Konya Milletvekili seçilince vaaz kürsüsünden meclis kürsüsüne geçti. 12 Eylül darbesinde Necmettin Erbakan'la birlikte tutuklandı. Askeri mahkemede 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden çıkınca Konya Kapı Camii'ndeki görevine geri döndü ve 2000 yılına kadar vaazlarına devam etti. İmanınla, mananla, ruhunla insansın. Bir aydır solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Tahir Büyükkörükçü sabaha karşı hayatını kaybetti. Vefat haberi üzerine evi ziyaretçi akınla uğradı. Tahir Büyükkörükçü Hoca'nın cenazesi pazar günü Kapu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.